Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 8.37 oldu saatimiz. Modern Sabahlar olarak diye radyo da olarak karşınızdayız bu sabah. Hepinize günaydın diyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, özel bir yayında karşınızdayız. Çünkü e, sağda solda bilgiler uçuşuyor. Doğru düzgün bilgi almaya, doğru düzgün e, olaylardan haberdar olmaya hakkı olan insanlar e, maalesef şaşkınlık içinde bulunuyor. E, ...ve öfke içinde işin doğrusu. Oktay'la birlikteyiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ee, birkaç gündür... ...altıncı gününe girdi, yedinci gününde mi girdi bilmiyorum ama... E, ...bambaşka bir iklimde... ...bambaşka bir atmosferde olaylar yaşanıyor. Ve olayların kontrolü... ...artık... E, sağlanamıyor. Yani e, kontrol olsun diye sağlanan... ...şeylerde... E, ...yıkım oluşturuyor. İnsanlar korku içinde kaçışıyorlar. Ve... E, gidişattan da umutsuzlar. Nasıl olacağı konusunda hiç kimsenin fikri yok. Bizde e, bir itidar çağrısı olsun diye e, biraz soğukkanlılık olsun diye çünkü soğukkanlılık göstermesi gerekenler bu soğukkanlılığı göstermiyorlar. Halkın biraz da öfkesi bundan. E, olayların artık durulması lazım. Herkesin dün e, ondan önceki günlerde de aslında son iki gündür söylemeye çalıştığı şey bu en son e, cumartesi günü Polisin çekilmesiyle sakinleşmiş İstiklal caddesindeki <gülüyor> olaylar duruldu. Taksim meydanında Gezi Parkı'nda insanlar şenlik havasında <gülüyor> mesajımızı ulaştırdık havasında <gülüyor> e, bir final yaşadılar. Bunun yaşanması lazımdı bitmesi için e, olayların daha sakin bir şekilde başka bir e, platformda devam etmesi için. Bu yaşandı hani e, yaşanan o kadar acıya e, acıdan sonra bu yaşandı yapılacak çok iş var artık anlatacağız derdimizi ee, başka platformlarda olanı biteni gerçekten insanlara anlatacağız derken bambaşka bir boyut aldı yine pazar günü işte çığırından çıktı ve gerçekten de insanları en çok korkutan öfkelendiren ve çaresiz hissettiren şey de doğru düzgün bir sesin çıkmaması evet hem medyada hem, hem de, medyada e, hem de yetkililerde mi diyelim artık? Evet, yetkililerde yetkisi olanlarda diyelim. Kamuoyu, e, kamu üstünde e, söz sahibi, sahibi olanlarda onları yönlendirebilecek insanlardı bilmiyorum. Sadece şimdi, kamuoyu değil canım yani elinde güç olanlarda da. Tabii ki tabii yetkisi ki. Yetkisi olanlarda da öyle bir e, şey gelmedi. E, bir açıklama yönlendirici bir e, tavır görmedik. Medyada da görmedik. Evet. Yani o yüzden öyle bir şey yoktu Söylediğin gibi yani 6 gündür Ve insanlar da Sokaklardaydı Benim dün görme şansım oldu Daha önce de gördüm tabi de dün Çok yakından Yaşadım işte bu saat Akşam saatlerindeki Kızılay'daki Ağır Durum ağır saldırı Aslında Onu yaşadım çok yakınımdan geçti Yaklaşık yarım saat önce o hareketlenmeden yaklaşık yarım saat önce bir saat önce garip bir şekilde yani hiç de marjinal olmayan aslında bunlar bilinmeyen şeyler değil ama işte marjinal olmayan tanıdığımız senin benim tanıdığım yakın insanların işte birleşip buluşup sadece bağırarak tepkilerini gösterdikleri bir ortam vardı ama ondan sonra ne oldu bilmiyorum karıştı ortalık ee, şey, Çevik Kuvvet e, Polisi Gerçekten e, Ben onu gözümle gördüm ve korktum Çok korktum e, Zaten hani gaz bombası e, yemeye çok alışkın da Hala da Kızılay'da Biber gazının e, etkileri varmış e, Ayrancıda e, Şil Park'ta Biraz daha sakin şu anda durum şu saat itibariyle ama Daha doğrusu bir şey yok ama Trafik e, açılmış durumda Kızılay'da da öyle trafik açılmış Sanırım Eskişehir yolu da, da yine trafik akışı devam ediyor. Ama dün akşam e, kendi gözümle gördüm ben. E, hiç de marjinal olmayan bir gruba yönelik e, benim olduğum yerde en azından e, yapılan şeyi gördüm. Türkiye'nin dört bir tarafında da böyle. Şimdi böyle olunca tabii e, insanlar daha da e, ne oluyor? Hırslanıyor, daha da sinirleniyor, daha da e, bir şey... ...söylemek için daha da sesini yükseltiyorlar. Ve tabii bu arada sesini yükseltmeyip e, müdahale edenler de var. Yani itidal çağrısı yapanlar var o grubun içinde. Ama yine e, bir yerlere taş atanlar da var. Tek tük de olsa onları durduran bir grup da var ama. Yani her grubun içinde olduğu gibi e, bu gruplarda da böyle iki taraflı e, bir durum söz konusu yani sağduyu sahibi insanlar zaten kendi aralarında onları eritiyorlar hatta artık eritemedikleri noktalarda onlardan kaçıyorlar yani dün e, Ankara'yı Rahat gözlemleme şansı oldu. İstanbul'da olanı biteni bilmiyoruz. İzmir'dekileri çok yakından dinledim. Korku dolu insanlarla telefon görüşmeleri yaptım dün gece e, geç saatlerde. Ankara'da gördüğümüz şey yani zaten bu, bu çağrı vardı. Sağduyu sahibi insanlar evet. sağa sola haber ver e, şiddet göstermeyin. Bu biz değiliz. Başka yeri çek, çekilmesine izin vermeyin. Evet. E, Uyarın yanınıza almayın gibi bir şeyler vardı bir noktadan sonra hani yanına alma içinde eritme başka bir yere e, yönlendirmenin ötesinde insanlar bu şiddeti gösterenlerden kaçtılar ama e, buna müdahale edilirken ayrım yapılmadı şiddet gö gösterenle evet. e, oradaki e, nasıl diyeyim sıradan, sıradan protestoyu yapanlara süpürün şey yapılmadı. Süpürün diye ayrım bir şey duydum ben ya süpürün diye bir şey duydum yani. O yüzden e, o talimat sonucunda ayrım yapılması ve e, profesyonelce daha doğrusu profesörce yaklaşılması e, mümkün değil tabii o müdahaleyi yaparken. Ee, o yüzden e, tabii ki yapılmadı. Ee, özellikle İzmir'de, biz de İzmir'den de haber aldık. Ee, çok sert müdahale var. Zaten görüntüler de var. Yani, görüntüler de var. Yani e, hiç a, al, sancakta, anlam verilemeyen, oturan, korkuyla insanların evet. e, anlamlandırmaya çalıştığı bir takım eli sopalı insanlar var. Şimdi bu kadar e, merkez medyanın ortada olmadığı bir dönemde bu insanların ki bu eli sopalı insanlar da medyada da göründü yani şeyde e, hani Siyanen Türk'te ben polis müdahalesinden önce polisin yanında sopalı insanların görüntülerinin ana akım medyada da e, göründüğünü yorulsuz olduğunu... bir şekilde onlar da değerlendirebilirler. Ne olduğunu yani, anlamadığımız adamlardan bahsediyoruz Evet yani, yani e, sonra burada, bu adamların uyguladığı şiddetten e, bahseden şeyleri okuduk. Bunların büyük kısmı da doğru. Bir kısmı evet, paranoya artık Korku, öfke, sindirilmişliğin yarattığı bir şeyle yazılanlar vardır elbette bunların arasında ama büyük kısmı da çok güvenilir, güvenilir kaynaklardan alınan videolardan görünen hı hı. şeyler de var. Şimdi ben işin başına dönmek gerekirse burada bambaşka bir şey yaşanıyordu ve bu yaşanan şeyin ne olduğunu ne bittiğini hiç anlamadan alışıla gelmiş durumlardan biri olduğu düşünülerek hemen bir ee, alıştığımız, görmeye alıştığımız muamelelerden biriyle ortadan kaldırılmaya çalışıldı bu bütün olayların çıkmasının sebebi de bu. Aslında yani e, orantısız güç dediği şey güç. Mi? ama orantısız hı. güç ya bugüne kadar ilk defa orantısız güçten bahsetmiyoruz zaten. Her zaman orantısız gücü görüyorduk da orantısız gücün uygulandığı kişilerin kim olduğunu devlet veya yetkililer anlamadı. Hı hı. Ve bu Sıradan barışçı olay. Yani nasıl başladığını hepimiz biliyoruz. Orada 10 tane çadır, 50 tane de gitarlı adam vardı parkta. Ki bu insanları ben e, uzun zamandır orada gezip park için böyle bir halkla ilişkiler çalışması yapıldığından haberdar değildim ama oradaki görüntüler gördükten sonra hani bu Beyoğlu'nda dolaşınca orada bir bohem çevresi vardır Beyoğlu'nun. Bu insanlar parktaydılar birkaç gün. Çadır kurdular, ağaçları süslediler. Şarkı söylediler şiir okudular bu vardı ve buna her zamanki müdahalelerden biri yapıldığında her zamanki dediğim işte her zamanki sert o anlatsız müdahalelerin biri yapıldığında haklı olarak oradaki durumu farkında olan insanlar tepkilerini yükselttiler. Ee, neye tepki gösterildiği de artık bir noktadan sonra önemli değil yani 3 ağaç için 5 ağaç için falan değil bu. Ee, en başta ilk günde bu mesajı vermeye çalıştılar artık ben dedim oldu tavrına karşı evet. her şey ben bilirim tavrına karşı bir e, tepkiydi. O tepkide şiddetsiz gösteriliyordu zaten. Yani evet. o ilk günlerde şiddeti uygulayan sadece polis de. bir noktadan sonra ilk günlerde değil sabah karşı zaten çadırların sökülme anını hep birlikte bir videodan, hemen Youtube'dan sonrası, daha doğrusu izledik. Hemen ondan sonrası işte Cuma günü ilk evet, tepkiler günü. falan filan e, şiddetten çok uzaktı. Cumartesi günü Gündüz vakti şiddetten yine çok uzaktı ama bir noktadan sonra vardı. kurt numanlı havayı sever diye bir şey var Yani insanların böyle bir e, tepki gösterdiğini fark eden başka grupların bunların arasında sızacağı belliydi. Ama bunları sızdırmamak, kontrollü bir şekilde tutmak aslında de devletin aslında, göreviydi. Bir de şiddet başlamıştı. Yani orada kimin kime şiddet uyguladığı önemli değil. Şiddet sarmadı. Başladı mı başlamadı mı? Yani o çadırların ee, sabaha karşı sökülerek götürülmesi kim tarafından yapıldığı da belli değil ama e, sökülmesi, çadırların sökülmesi çadırların yakılması aynı vandalizmden bahsediliyor. Orada Vandalizm video, nasıl videoda görüyoruz. Yani videoda görüyoruz olayların başlangıcını. O yüzden e, yani bakanların yaptığı açıklama bir tarafa, videoda izlediğimiz şey bir tarafa. Yani o, o orada şiddet sarmalı başlıyor ve ondan sonra da devam ediyor. Yani bunu önce önce sen başlattın, önce onlar başlattı diye e, değerlendirmeden önce böyle bakmak lazım. Yani o şiddet sarmalı var. Ondan sonra da zaten e, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de işte Türkiye'nin dört bir tarafında da e, bu tip protestolar oldu. Bu arada modern, et modern sabahlardır Twitter adresimiz. Sevgili dinciler biliyorsunuz. E, gönderebilirsiniz. Düşüncelerinizi, dün yaşadıklarınızı, önceki gün yaşadıklarınızı. E, buradaki bugün yayında olmamızdaki e, amaçta eee aslında kesinlikle provokasyon değil. Yani çünkü e, şimdi birinci dakikada bunu söyleyelim ki bir savunmayla başlayalım çünkü e, bu şekilde değerlendirenler de olacaktır. Yani bir de onu, her şeyi tekrar ortaya koyalım. Tekrar tekrar anlatmak lazım. Sağ duysuna evet. güvendiğim insanların yazdığı mesajlara gelen tepkileri ben dün gece biliyorum. Yani ki evet. bu insanlar. E, Baktıklarında baktığımızda yan yana duran insanlar aslında. Onların yaptığı iktidar çağrılarına gelen tepkiler var. Yaptıkları çağrılara provokasyon gözüyle bakan başkaları da var. Bakanlar var. Bir sessizlik vardı. Birilerinin konuşması lazımdı. Birilerinin insanlara e, bir şeyler söylemesi lazımdı. Çünkü sessizlik de artık böyle bir e, bu kadar insan susuyorsa ben sokağa çıkayım, bağırayım gibi bir noktaya giriyor. Ben şeyleri gördüm yani çok yani dinleyicilerimizin büyük kısmı da Twitter'da hı hı. iki gün önce sadece Daft Punk'ın albümünden bahseden adamların bir noktadan sonra polis şuradan geliyor, polis buradan geliyor, şuraya sığının, şununla gaz maskesi yapın, şununla şey yapın falan. Toma Hem diye bir şey gibi hayatımıza ya. Mesajlar yazmaya başladığında işte Toma'yı Toma Toma. şöyle yapacaksın falan. Bu adamları bu noktaya getiren bu şiddet oldu. Yoksa bu adamlar canım. ne yapacaklardı? Gideceklerdi, orada toplanacaklardı Gezi Parkı'nda veya Gezi Parkı'nda destek olmak için Ankara'da buluşulan bir yerde buluşacaklardı. İnanın o güne ait gün e, hatıra fotoğrafları çektireceklerdi. Biraz bağıracaklardı, evlerine döneceklerdi. Yani dün gece İzmir'de en son insanlar evlerine dönemediler. Kaçamadılar, evet. kaçacak yer bırakmadılar. Yani artık eylem... Gösteri, protesto falan kalmamıştı. Can derdine düşmüş insanların evine dönememesini yaşadık. Bir en başta söylememiz gereken şey vardı herhalde. Burada çok farklı bir mesaj vardı. Bu mesajın verilmesi için uğraşılması gerekiyor artık. Çünkü bu başka türlü bir mesaj. Mesajı verenler bugüne kadar susmuş insanlar. Bugüne kadar hiç sokağa çıkmamış insanlar. Bugüne kadar hiç en basit protestoda yer almamış insanlar. Onların verdiği bir mesaj vardı ve bu çok tertemizde bir mesaj. Yani yeter artık itilip kakılmak istemiyoruz. Ee, bizim sözümüz de var. Ee, başbakan bizim de başbakanımız. Sadece oy aldığı kesimin başbakanı değil. Ee, ve bu ülke yönetilirken sadece oyalıp iktidara giden insanlar dört yıl boyunca akıllarını esenin hepsini yapmayacaklar. O dört yılda uzlaşmanın e, konuşmanın dönemi olacaktır gibi bir mesaj var bu tertemiz bir mesaj o sokaklarda yani insan insanlarla... demokrasi 4 senede bir e, senede bir demokrasi mesajı değil. Değil. Evet yani demokrasinin ee... ne olduğunu anlatmaya çalışıyor evet. insanlar da aslında hani <gülüyor> evet böyle Onu bir baştan bizi acaba kim anlatabilir ya çünkü her kafa karışık yani demokrasi konusunda herkesin bir şeyi var da yani kafa çok karışık. Yani e, ben bir takım ünlü insanların da e, dün yazdığı tweetlerde mesajlarda e, şey olduğunu düşündüm. Yani bir tanesi şey yazmış tamam e, hükümet istifadesinde ama yerine kim gelecek falan diye böyle, böyle böyle bir soru soran adam var ya. Yani e, hakikaten bunu bize sıfırdan birinin böyle bir uzun uzun bir anlatması lazım gibi geliyor bana. Yani kafa, kafa dediğin gibi e, Valla bize herkese anlatması lazım. Aslında evet. o da var. Yani bir kez daha söylemek lazım. O dün sokaklarda olan insanlar, e, korku içinde kaçışan insanlar bugün ne yapacağız diye bugün gene tekrar bir şeyler yapmaya çalışıyorlarsa düşünüyorlarsa ben şey mesajlarını okudum. Ne? Eve dönmek zorunda kaldım. Çok utanıyorum falan diye mesajlar okudum. Gecenin 3'ünde 4'ünde yazmışlar. uyuyamadık insanlar. zaten işte. Kaç yani, gündür kaçta yatıyorsun sen? Gece. Hayır yani, yani sokaktan bütün gün bırak evde, ya bu adam evde adam sıradan, adam evinde oturuyor. Yarının evet. öbür gün sınavı var tabii ki evinde olacak yani ama öyle bir hava var ki artık sanki e, sokakta olmazsa ihanet etmiş gibi düşünüyor arkadaş yani böyle bir havayı bu şiddet doğurdu aynen, yani aynen. buradan söylemek gereken şey çok temiz bir mesaj var yani burada çok temiz insanlar var e, sonuna kadar da haklılar hiçbir hesapları da yok yani şimdi bu konuşmayan medyanın ...ne hesaplar içinde olduğunu az çok herkes tahmin ediyor. Nasıl bir bağ içinde olduğunu yani burada korkunç paralardan bahsedilen büyük ihaleler söz konusuyken... ...medyanın da öyle çıkıp çatır çatır konuşması, tepki koyması falan biraz da bu yüzden imkansız. Siyasetin içindeki insanlar eminim sağduyu çağrısı yapmayı düşünen ama bir taraftan da işte başbakan geri, geri adım atmadı... Ben şimdi iktidar çağrısı yaparsam başbakanın ters düşerim diye söylemek istediğini söyleyemeyen insanlar olduğunu yani bir... Sadece iktidar çağrısı değil ya Ege. Yani ortada olanı biteni ortaya koyması lazım. Koyamaz, Ondan sonra, koyamaz. Yani, yani burada... nasıl El Ceziri'de biz bu röportajı izledik? Yani CNN'de International'da nasıl izledik? BBC'de birinci haber olarak veriliyor kaç gündür bu üç kanalda da birinci haber olarak veriliyor Türkiye'deki olan bir tane. Yani eee çağrısından önce ortada olanı biteni ortaya koyması lazım yani medya. Valla medya yapamazsınız. De, Siyasetteki yani... Saudiyeli insanların da ben sindirilmiş, korkmuş olduğunu bir, bir Bülent aracından gördük. Ama o kadar karışık bir şey ki Bülent'in mahkemenin kararı işte bu yürütmeyi durdurma evet. kararı alındı ya. Uh -huh. Onun da bir aslında şey vardı. Yani tam zamanda politik bir şey. Tam o? Tamam gerek yok. Olayların durulması için yapıldığı pes belli olan bir şey. Bülent Arınç son derece olumlu buluyorum diyerek biraz olayları e, dizginlemeye çalışan bir açıklama yaparken Başbakanın bambaşka bir açıklama yaptığını görüyoruz. Yani şimdi Bülent Arınç gibi düşünen tek kişi yoktur herhalde hükümetin içinde. Başkaları da bir şeyler söylemek istiyordur evet. ama Başbakan korkusu susturuyordur büyük ihtimalle onları. Bir taraftan da ben Başbakanın olan bitenden doğru şekilde haberdar edilmediğini de düşünüyorum. Başkaları da düşünüyordur bunu. Çevresinde nasıl bir e, grup var, nasıl bir duvar ördüler, ne aktarıyorlar başbakanı bilmiyorum ama bu e, yani bir ülkeyi yöneten kişinin tavrı değil. Olmaması gereken bir tavır. Yani bütün kişisel özelliklerinden, kibirinden, egosundan arındığında da durumu doğru tahlil eden bir başbakanın yaklaşımı bu olmayacaktır ama aktarılmıyor bu. Yani otte olaylarında da gördük bunu. En son e, türümüzün çok net bir şeyi vardı, tavrı vardı. Bilmiyor başbakan ben gidip bizzat anlatacağım diye ve ondan sonra olaylar biraz sakinleşti. Yakın yani. bir arkadaşı da mı yok? Hadi tamam danışmanlarından bilgi gelmiyor da yakın yani mesela hani böyle ben sana gelip ya. anlatırım ya bir şey öyle olsa ya da ben o tip bir durumda olsam sen bana gelip dersin ya böyle bir illa bir danışman olmasına ya da yakın ekib, ekibinden bir çalışan olması hadi üst ilişkisinden dolayı böyle bir bilgi akışı olamıyor ve söylenmiyor ama yani insani bir sohbette de bir mi? sohbette de mi yok yani bir yakın arkadaşıyla mı yok yani o bu bunu merak ediyorum ben yani o yüzden e, dediğin doğru yani o zaman tekrar e, sayın rektör Ahmet Acar gitsin yani, nasıl valla ben şeyleri okudum bu Rektörü. akil insanlar listesinde yer alan bazı isimlerin e, başbakan'a gidip durumu anlatmak için başka bir durum var ortada yaşanan, alıştığımız şey değil. Hani öyle bir nasıl diyeyim, böyle sokaklarda gördüğüm, görmeye alışkın olduğumuz, olay çıkarmaya alışkın olduğumuz işte bu vandalizmin yaşanan bazı şeyin sorumlusu, insanların Değil, başka insanların sokakta olduğunu anlatmak isteyen insanlar da var bakalım kulak verilecek mi onlara bilmiyorum ama El... birinin durumu doğru anlatması lazım hem Onu sokaktaki anlatırsın. insanlar da anlatması lazım dünyaya da doğru düzgün anlatılması lazım ben arkadaşlarımızla rica ediyorum şimdi bilmiyorum şu saatte uyanıklar mıdır gerçek hayatlarına kendi şahsi sıradan gündemlerine döndüler mi yoksa başka bir ruh halinde mi? belki yok, yok. yatıyorlar yok, dinleniyorlar şu anda ne yapacaklarını yani, bilmiyorlar tabii, ama tabii, çok yorgun herkes çok yorgun da yapacaklarınızı yani... yaptığınız çok temiz bir mesaj verdiniz bu mesajın temizliğinin korunması gerekiyor yani bu şiddet polis şiddetinin ötesinde bu şehirde yaşanan şey kimin yaptığı da belli değil yani evet. bunun içinde provokasyonun olma ihtimali de çok yüksek zaten görüldü, görülen videolar da var kimin ne yaptığı da biliniyor bunun doğru bir şekilde anlatılması lazım bu temiz mesajın yanında Kendinizi dünyaya ve Türkiye'ye anlatmanız lazım. Türkiye'nin çünkü yüzde altmışı olaydan habersiz. Yani bu büyük şehirlerde yaşananları artık insanlar İzmir'de dün balkonlardan bağırıyorlardı polise yapmayın etmeyin yeter falan diye yalvaran insanlar vardı. Hı. Böyle binalara e, gaz bombaları atılırken. Hani büyük şehirlerdeki nüfus bunu biliyor olanı biteni ama hiç bundan habersiz insanlar var. Şimdi bu arkadaşlarımızın. Bu günlerdir olayların içinde olan arkadaşlarımızın artık başka platformlarda daha sakin bir şekilde insanlara olanı biteni anlatması gerekiyor. Biraz daha soğukkanlı olarak yaşananları değerlendirmesi, arşivlemesi gerekiyor. Binlerce fotoğraf çekildi. Bunların arasında sahte fotoğraflar var. Yani Twitter'da, Twitter'da paylaşılan sahte haberler var. Hmm. Bütün bunlardan olayları arındırmak lazım. Doğru düzgün fotoğrafları, videoları haber kanallarına yayınlasınlar yayınlamasınlar evet, yazarları köşe yazarlarını göndermek lazım, evet. haberdar etmek öyle lazım. Öyle bir öyle bir site oluşturulmuş zaten, bütün e, fotoğrafların e, yüklendi, videoların yer aldığı bir site oluşturulmuş ama bu kadar uzun uzun döndüre döndüre konuşmamızdaki sebep aslında bu e, hassas hassas bir noktada olmamız. Yani e, hakikaten sağduyulu olmak lazım, hakikaten e, sakin olmak lazım, sesi kısmak değil bu. Yine bağırmak lazım ama sadece hakkı aramak için bağırmak lazım. Onun için aslında böyle uzun cümleler kuruyoruz. Herkes de bunu yapmıyor. Yani e, az önce e, söylediğimiz şey gibi yani yetkili değil yetkisi olan insanlar da en başta bunu yapması lazım ama e, Türkiye'de bunu yapmadıklarını görüyoruz. Yani provokasyon e, ya da provokatörleri aslında e, sokaklarda değil açıklama yapan açıklama evanlara bakınca görüyorsun aslında. Görüyorum ben Açık canım. açık provokatörler var. Yani var ama onlara da bir şey denemiyor. Yine yani tepki gösterilen kişiler bu aslında e, bahsettiğim kişiler. O yüzden e, döndüre döndüre konuşmamızdaki sebep bu. Bu arada Elif Hanım demokrasinin tanımını göndermiş. Şöyle Wikipedia'dan göndermiş kendisi. Tüm üye ve vatandaşların organizasyon veya devlet şekillendirme şekillendirmede eşit haka sahip olduğu bir yönetim biçimidir demiş. Yani bu burada dikkat ettiyseniz 4 senede bir falan gibi bir ya da 5 senede bir diye bir şey yok. Böyle geniş zamanda bir şey. Ee, onun dışında politikacıların göstermesi gereken sağduyuyu komedyenler gösteriyor demiş Cem. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz Cem. Vallahi bilmiyorum yeterince sesimiz duyuluyor mu ama e, ben hani şey var ya medyası çok sessiz kaldı. Evet. Olaylar sırasında Bir noktada bu sessizliğin de olumlu bir tarafı olabilir çünkü ben dün medyada konuşan bazı insanları A Haber'de Mehmet metinler vardı programı bilmiyorum ne olduğunu da <gülüyor> ben o konuşmaları duydum bu konuşmalar iyi ki gecenin geç bir saatinde evet. e, çok popüler olmayan yeni e, nasıl diyeyim artık kanalların arasında yer almış bir kanal da vardı <gülüyor> çünkü yaklaşımı belliydi işte yani e, bu Ergenekon'un işidir darbe tezgahıdır ya şimdi ama... burada darbe için bağıran insan yok darbe için bağıranları susturanlar var hı hı. bir taraftan da hı hı. elbette darbe taraftan insanlar var sokaklarda dolaşan ama bu hareketin gerçek sahipleri onları aralarından atıyorlar hı hı. susturuyorlar yani bir başka adam aynı program bağlandı İşte dedi bu olayların bugüne kadar sert bir şekilde durdurulmasının sebebi buydu otüdeki olaylar durdurulmasaydı bu olacaktı 1 Mayıs'a izin verilseydi bu olacaktı. Ee, şimdi işte sonunda amaçlarına ulaştılar diye bir şey var. Yani bunu artık böyle adamlar çıkıp medyada konuşacağına penguen belgeselleri insanları daha sakin tuttu. Bir taraftan da o da var. Yani, yani ama şöyle de bir şey var. Medyada kimin konuşacağı da çok önemli. Çok önemli. İşte, Fatih Altaylı'nın yaptığı program belki dünkü... Olayların şiddetinin arttır, artmasının sebebidir. Orası, kesin. Orası yani kesin. Şimdi medyada kim konuşuyor, nasıl konuşuyor bu da önemli. Orası kesin de medyada konuşan adamın şeyi değil bu. Yani yine medyanın sorumluluğunda olan bir şey. Yani medyanın kimi konuşturduğu tamamen medyanın inisiyatifinde olan bir şey. Yani sen yine o zaman bu olaylara bakıyoruz, bu harekete bakıyoruz. Evet şimdi yine Akif Bekiye bağlanacağız, sonradan Agih alçaya Alçı'ya bağlanacağız dersen. E, ya da Mehmet Metinlerle konuşursan e, yani ne olabilir ki yani e, şimdi yine, hani kötü örnek olmasa hadi bir kenara bırakalım bunu yani e, işte Siyennen internasyonda veya El Cezire'de gördük yani işte e, danışmanlardan baş danışmanla röportaj yapıldı onun dışında işte Ottdan e, bir akademisyenle röportaj yapıldı e, vesaire vesaire yani e, hakikaten medyanın nasıl e, dersine çalıştığı bile ülkenin ee, ne durumda olduğunu gösteren bir şey. Ya medyamız yani. medyamızın bin tane sıkıntısı var bu olayda artık ee, terlemesi. açığa çıkmışsa bence değil, ter, terlemesi. Bilmiyorum Bugün ne oldu. Dün çok terledi mesela. Ben Hı. Fatih Altaylı'nın boncuk boncuk terlediğini gördüm. Yani çok terliyor. Şimdi e, sormadığım soru kaldım falan gibi bir şeydir yani büyük ihtimal. Ay şunu sordun mu falan filan gibi e, terlemede olabilir bilmiyorum ama medyanın bin tane sıkıntısının yanında olaylara medyada farkında değil. Bunun başka bir şey olduğunun medya farkında değil. Bugün işte gazetelerde hasarın bilançosu falan diye bir şey çıkıyor. Sanki olay sadece 3 tane 4 tane otobüs turu iki 2 tane reklam panosuyla e, sınırlıymış. Bütün bu olaylardan sonra bunları söylemek lazımmış gibi daha, alıştığı şekilde. İşte orada bunu yaptılar şunu yaptılar. Bence farkında değil, değil ya. Farkında, nasıl farkında bir yer. Bence değil, nasıl yerlere... bir dille yani... yaklaşacağını bilmiyorlar. Yani bu yani gayet zeki gayet akıllı insanlar e, medyada çalışanlar medyanın genelliğin yönetmenleri e, yani medya çalışanlarından bahsetmiyorum karar vericilerden bahsediyorum tabii ki yani e, işte ne bileyim koordinatörler bilmem neler falan bunlar akıllı insanlar şeydeki ki hasbel kadar oraya gelmiş adamlar değil ki ve bilmem kaç yıldır bu tip refleksleri olan adamlar yani o yüzden de e, Buradan konuşmaya başlamak lazım i̇şte herhalde. İşte yani bu, bu tip refleksi eski refleksleri gösteriyor. Zaten insanların en çok söylediği şey biz yıllardır bu medya tarafından uyutulmuşuz. Çünkü bugüne kadar sokağa çıkmamış insanlar bu medyadan haberleri görüyorlardı. Aa böyle mi yapmışlar şunu olmuş böyle mi yapmışlar böyle olmuş diye görüyorlar. Bugün o insanlar olayların içindeydi. Zaten en şaşırtıcı tarafı ol bu olayın diğer olaylardan farkı o. Evinde oturan insanlar sokağa çıktı ilk defa sokağa çıktılar ve olayın içinde evet. olduklarında medya tarafından bugüne kadar nasıl kandırıldıklarını gördüler medyada aynı kandırmaya devam etti onu demeye çalışıyorum yani hazırlıksız dediğim o evet, bildiği evet. klişeleri ertesi gün dayadı nedir bir sosyal olaydan sonra ne yapılır kaç tane vitrin indi? efendim kaldırım taşları şeyler falan yani e, reklam panoları kırıldı mı ya reklam panosu kırılsın insanların ağzı burnu kanadı. Ölüm döşeğinde olan insanlar var. Canı için kaçışan insanlar var. Bunları çekemedin Ankara'da mi? yine inleyin, bir mi? öldüğü haberleri var. Valla bu ölüm ee... haberleri bugüne kadar hep fos çıktı. Umarız bu da fos çıkar. <gülüyor> Umarız inşallah. Yani gözaltına alınan insanlar ve arkadaşlarımız koşa koşa avukatlık yapmaya gittiler. Mesleklerini yapmaya gittiler. Onlardan haberler alacağız. Genel bilgi taramadan sonra serbest bırakıldığı söyleniyor. Bu olumlu bir şey. Evet, i̇lerleyen dakikalarda bir e, Radikal Gazetesi'nden muhabir e, hakikaten Türkiye'deki e, iyi gazetecilerden İsmail Saymaz konuşacağız yayında. Ondan sonra e, bir barodan birine bağlanalım istersen. Olur mu? Yani nedir bu? Ankara'da çünkü gözaltılar vardı. O durum ne? Ona bir e, bakalım. İlerleyen dakikalarda onlarla konuşalım. Sonra tekrar devam edelim. Devam ederim. Bir, e, küçük ara bir nefes almak için. Düz Dinleyicilerimiz müsaade etsinler. Ee, bu arada mesajlarını değerlendiriyoruz. Ee, şey Şu anda tam telefonlara hakim olmadığımızdan yayına bağlayamıyoruz dinleyicilerimiz ama hepsinin verdiği mesajları alıyoruz. Onları da değerlendireceğiz. Evet, evet, Onları geliyorum. da dile getireceğiz. On sabahlardır ee, sizin sesiniz olmaya edelim. çalışacağız sevgili dinleyiciler. Ee, şimdi bir müzik arası verelim. Ondan sonra da devam edelim. Ondan önce bir reklamlarımız da varmış. Onları da bir dinleyelim. Ee, yeniden buradayız sevgili dinleyiciler. Radyo Tüdesiniz. 9.14 oldu saatimiz. Devam ediyoruz. Ee, Oktay Demirci ile birlikte e, gündemdeki olaylar hakkında konuşmaya ilerleyen dakikalarda bir telefon bağlantımız olacak Oktay. Hı hı. Sen tam bilgi ver istersen Radikal ee, Gazetesi'nden İsmail Saymaz tanıyordur zaten dinleyicilerimiz ee, İsmail Radikal Gazetesi'nden ee, her zaman hak arayanların yanında olan bir muhabir bir gazeteci gerçek bir gazeteci pek ee, çok kitabı var ee, ilerleyen dakikalarda onunla konuşacağız ne oluyor ne bitiyor ee, hatta hazır galiba İsmail Bey hattımızdaymış günaydın günaydın merhabalar İsmail Bey Hoş geldiniz yayınımıza merhabalar, merhabalar. teşekkür ederim iyi sabahlar İyi sabahlar İsmail Bey e, Başını kaçırmış olabilirsiniz Biz uzun zamandır e, evet. yani bir Aralıksız e, anlatmaya çalışıyoruz Tabi bir sessizlik vardı ortada Sağduyu çağrısı yapması gereken insanlar ilk önce yani e, olan bitenin Mesajın doğru iletilmesi için Bu e, şiddetin durması için Sağduyu çağrısı yapacak insanlar susuyor Diyerek biz de bu sabah yayınımıza geldik e, İşimiz bu değil Biz komedyeniz ama Bu e, Başka insanlar komedyene dönüştüğü için saadüyün karşısındaki komedyenlerini yapması gerekiyordu galiba. Buyurun siz dinliyoruz. Siz olayların içinde gözlemleyen bir gazeteci olarak hem gözlemini hem analizini dinliyoruz İsmail. Buyur. Evet. Ya bu bizim bildiğimiz benim en azından yaklaşık 15 yıldır bütün toplumsal gelişmeleri, olayları ve gösterileri izlerim. Benim bildiğim bütün gösterilerin farklı nitelikler içeriyor bu bir kere şunu söylemeliyim bu, bu bu eylemin ilk aşaması biliyorsunuz Gezi Parkı e, protestosuydu ve Gezi Parkı protestosunun e, sınırlı sayıda katılımcısı ve sınırlı hedefi vardı bu da Gezi Parkı'na e, gezi parkına yeni bir planın yapılmaması oranın inşaatlarından çevrilmemesiydi e, şayet o aşamada hükümet bu planı askıya aldığını açıklasaydı ifade etseydi bugünlere gelmeyecektik ancak ne zaman ki ikinci günün ardından müdahale oldu Tert bir müdahale oldu ve insanlar İstiklal Caddesi'ne itildiyse e, Taksim, e, Taksim Meydanı'na gönderildiği andan itibaren artık bu işin talep olarak da kitle olarak da hedef olarak da niteliği değişti. Şimdi artık siz Taksim Gezi Parkı'nı hayır biz daha plan ettik deseniz bile bu işten bir dönüş yok çünkü taleplerin boyutu farklılaştı. Şu an itibariyle insanlar bir özgürlük arayışını dillendiriyorlar sadece Gezi Parkı'ndaki planın yürütülmesindeki nobranlığa itiraz etmiyorlar aynı zamanda şu an mecliste bir muhalefet parçası tarafından temsil edilmediklerini meclisin paralize olduğunu aynı şekilde medyanın suskun kaldığını kendi resoluğunu yansıtmadığını aynı şekilde adliyelerde adil yargılanmadığını ifade eden bir bütün halinde bir özgürlük probleminin altını çiziyorlar bu e, bir tür e, varlığı ve e, ismi yok sayılan, inkar edilen geniş bir kalabalığın total bir isyanına dönüştü. E, şunun altını çizmek isterim. Bu bir yoksulluk, yoksulluk hareketi değil. Bu e, sendikaların yönettiği bir işçi hareketi değil. Bu haçların kaldırılmasını isteyen bir e, öğrenci hareketi değil, bir köylü hareketi değil. Bu bütünle kentli bir hareketi ilk defa bizim beyaz yakalı dediğimiz insanlar yani eğitimli insanlar yani dil bilen insanlar yani plazalarda çalışan insanlar sokağa döküldüler burada bir e, ekonomik talep yok bütünüyle bir özgürlük talebi var ve e, bu kitleleri yönlendiren herhangi bir e, siyasi parti herhangi bir siyasi grup ya da herhangi bir siyasal öncüsü de yok tamamen kendiliğinden hareket etmek tamamen başsız bir hareketten söz ediyoruz ve bu hareketin Yatıştırılmasının tek yolu da özgürlüğün, daha fazla özgürlüğün, e, özgürlük vaadinin önce yapılması, sonra özgürlüğün sağlanması, sonra tıkanmış olan demokrasimizdeki e, katılımcı ve çoğulcu yolların aranması, bunun sağlanması. Bize eğer, evet ben %50 oya aldım ve istediğimi yaparım tarzı bir siyasetle bu işi bir inatlaşma boyutuna taşırsak, bu tarz beyaz yakalı ve kentli eylemleri durduramayız. Çünkü hala hazırda önümüzdeki kitlenin önemli bir bölümü bugüne kadar herhangi bir siyasal eyleme katılmış değil. Evet. Ve geçirdiğimiz bir hafta boyunca şiddete de yönelmiş değiller. Yani bir silahlı şiddet. Ee, bildiğimiz protesto tarzı dışında herhangi bir şiddet biçimine yönelmiş de değiller. Ve bu insanlar Sahiden haklarını arıyorlar Sahiden bir özgürlük yolu arıyorlar Dolayısıyla siyasal de bunu görmek zorunda Siyasal iktidar. Bu işi Ben çok yadırgıyorum Genel seçimle ilişkilendiriyor Çok şaşırıyorum Ve bu işi alışılığa geldiği üzere Bir örgüt adına Bir örgüt tarafından hareket ettirilmiş gibi değerlendiriyor Oysa şunu bilmeliydi Zaten bugün Gelilen aşama içtiğimiz. Yaklaşık 5 yılda Her hakkını arayanı Her demokratik yola başvuranı Anayasadan aldığı güçle sokağa çıkanı Terörist Ergenekoncu Ve Bağsıçı son dönemlerde Bağsıçı ilan etmenin sonucudur bu Geçen günlere e, Kadar bu, e, Her türden Her farklı görüşten insanlar Kaos için bizim iktidarımız karşısında Toplanıyor demenin sonucudur bu Ve insanlar nihayet toplandılar Dolayısıyla ee, İtibarı şunu görmesi lazım. Bugüne kadar sesini çıkarmayan, ama ekonomik gelir düzeyi nedeniyle ya da yetiştiği kültürel ortam nedeniyle bugüne kadar e, Görünür bir de sesini çıkarmayan içten içe evinde biriktiren e, ve bugün biraz sokağa çıkma teşebbüsünde ve deneyimde bulunmamış kim varsa bugün sokağa çıktı. Cin şişeden çıkarıldı bu sayede. Sahi. Dolayısıyla e, sahiden. Siyasal iktidarın, başbakanın e, ve onların gazetecilerinin çapkayı önlerine koyup düşünmesi gerekir. Sadu çağrısında bulunması gerekir. Öncelikli olarak polisi sokaktan çekmesi gerekir. Çünkü zaten bu olayların büyümesinin ikinci nedeni de bu. Özgürlük vadiyle sokağa çıkmış insanlara yapılabilecek en kötü yöntem olarak, en kötü muamele biçim olarak polis gösterildi. Oysa bu insanlar zaten polisi mevcut iktidarın bir unsuru kabul ediyorlardı. Yani itirazın bir sebebi de oydu. İtirazın bir sebebini bu isyanı örtmek üzere kullanmak bence büyük bir hataydı. Üstelik polisler açısından da hataydı. Çünkü yaklaşık 4-5 gün boyunca Taksim'de sadece devlet adına polis vardı. Devlet çekilmişti. Kendi temsilcileri olarak buraya polisi göndermişti. Ve polisler... Ee, halkın karşısında yalnız bir unsur olarak bırakıldılar. Ve onlar da polisler de ülkemizin bir realitesi, bildikleri en iyi yolu, şiddeti onlar bunu biliyorlardı, bunu kullandılar. Evet. Oysa polis çekilmeli sahneye devletin kendisi çıkmalıydı ve bu isyana e, devlet aklıyla cevap vermeliydi. Bu devlet Aslında, aklıyla bu cevaptan önce isyanın ne olduğunu anlaması lazımdı herhalde. Bu, galiba, değiller. çünkü kaçan şey bu. Komutuda evet çünkü devlet yok devlet yok ortada ve siyanın niteliğini anlamak istemiyorlar bunu bir sol eylem zannediyorlar bunu, bunu bunu bir örgütün hareket ettirdiği bir kitle zannediyorlar bir lideri var zannediyorlar sizler seçimlerde CHP oy zannediyorlar ya böyle bu, bu, bu eylem böyle bir eylem değil günlerdir ben bunu anlatmaya çalışıyorum bu eylemin niteliği çok başka bakın İslamcılar'ın, atatürkçülerin solcuların bedepelilerin eşcinsellerin birbiriyle uyumsuz Geçen süre içerisinde hiç yan yana gelmemiş, yan yana gelme teşebbüs ve deneyimleri olmayan insanların, uh -huh. grupların bir arada bulunduğunu görüyorum ben kaç gündür. Türbanlı kızların, eşcinsel çiftlerin bir arada bulunduğunu görüyorum kaç gündür. Bakın hiçbir oluşum yoktur ki bu grubu hareket ettirebilsin. Henüz böyle bir örgüt Türkiye'de olmadı. Olsaydı zaten bu manzara... Bu manzaraya kadar gelinmez. İlliyetin Bakanı'nın yaptığı açıklamayı dinleme şansı oldu mu bilmiyorum İsmail ama. Hayır olmadı. Tam da bunu söylüyor. Yani e, bizim partimizin başarısı bu grubu bir araya getirdi diye. Kinayili. Ki, kina Valla kina bilmiyorum kinayili mi yoksa gerçekten mi yani yoksa gerçek Yap, içinde bu, mi kinayi var mı? Bu, bu işte. kitleyi mı? almanın. Evet. Bu kitleyiyle dalga geçmenin anlamı yok. Çünkü bu kitle özellikle şunun altını çiziyor. Yani bir çıkarsama olarak, yer yer gözlemlerim sonucunda edindiğim bir sonuç olarak bu demokrasimiz demokrasi kalmış durumda. Çoğunlukçuluk çoğulculuğun yerine geçmiş durumda. Evet. Ee, ve yüzdeler hesabıyla halkın iradesi e, idare ediliyor durumda. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Bu toplumun AKP'ye de oy vermeyen, verse bile şu an memnun olmayan önemli bir yüzdesi var. Ve bunlar bu demokraside temsil edilmek istiyorlar. Mevcut muhalefet partilerinin kendileri önce temsil etmediğini düşünüyorlar. Geçin küçük sol partileri. Büyük kitle hareketlerinin bile kendilerini temsil etmediğini düşünüyorlar. Yeni bir kuşakla karşı karşıyayız biz. Bütün 90 kuşağıyla. Ve bu kuşağı biz maalesef apolitik olarak bildik Böyle değilmiş. Biz bunu öğrendik. Ve bu kuşağın davranış kodlarını hep beraber anlamaya çalışıyoruz biz. Bu kuşağın hareket ettirdiği bir kitle var. Bunu gördük. Maltepe'de İstanbul civarındaki bütün ilçelerde ve Anadolu'da büyük bir kitle varmış ve sokağa çıkardılar bunu gördük. Bununla dalga geçen, bunu hafife alan, afife alan siyasi eğilim çarklış doğru değil bu iş ve bu eylemler değişik biçimlerde de tezahür edecek. Şimdiden devlet hakkının oturup bunu düşünmesi lazım. En azından demokratik kanalları açması lazım. Çünkü tıkanmış durumda memleket. Onu anlıyoruz. Burada yine hareket etmesi gereken devlet aklı değil mi? Öncelikle Söyle yani... şuradan başlaması gerekir. polisi oktan çekmesi gerekir. Akil adamlarını mı? Başka bir heyetini mi? Sendikalarla görüşecek, görüşerek oluşturacağı başka bir heyetini, Bu grupla görüştürmesi, taleplerini dinlemesi ve ona göre hareket etmesi gerekir. Yapılacak en büyük kötülük hem, yani hem toplumu hem polise, polisi ortada bırakmak hala hazırda 5 gündür polis caminin ağzına bakımlı çocuk gibi Peki e, İsmail biraz da medyayı e. konuşalım. E, sosyal medyadaki bu bilgi kirliliği e, üzerine ne diyorsun? Yani çok, Bir, çok sosyal fazla. Sosyal medyaya bilgi, gelmeden önce aslında e, ana, akım Bey, ana akım medyanın evet. içinde birisi. Hayır, ben, o yani sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin aslında ana akım medya görevini yapmadığı için biraz bu noktaya geldiğini düşünüyorum. E, bu, yani bu o kadar çok bilgi akışının olmasının sebebi aslında e, hali hazırda olması gereken yerde olmaması gibi geliyor bana evet. ama e, İsmail senin e, fikrin görüşün önemli tamam. tabi evet, ana akım medyada ana, şimdi bu, bu, bu isyanın bir unsuru da zaten medyadaki görünürsüzlük yani bu kitleler kendisini medyada göremiyorlar ve e, taleplerinin ve itirazlarının medyada yansıdığını düşünmüyorlar çünkü medyanın önemli ölçüde AKP iktidarının güdümünde olduğunu düşünüyorlar ve zaten bunun gelişi bir yıl öncesinden belliydi. Evet. Aydınlık, Sözcü ve benzeri küçük gazetelerin tirajlarındaki artış da buna bağlanıyordu. Ee, öteden biri medyanın AKP güdümünde olduğunu düşünmeleri nedeniyle bu da bir isyan başlığıdır. Üç gündür sokaklarda sadece AKP ile ilgili değil, medya ile ilgili sloganlar, hatta küfürlü sloganlar da atılıyor. Şimdi hal böyleyken medya bu suskunluğunu sürdürüyor. Üstelik uluslararası kanallar CNN International, BBC her gün bültenlerinde bültenlerinde Türkiye'yi birinci sıraya evet. çekmişken Türk televizyonları bu konuyla ilgilenmiyor. Küçük bir gösteri varmış gibi e, yansıtmaya çalışıyor. Bu, Eminim kırılacak. Bugün yarın kırılacak. İsmail Bey, Ama, e, bu bu da medyanın da durumu anlamadığını mı gösteriyor? Yani şimdi e, durumu çok iyi anlamış. Yalan haberlerle... Medya durumu, medya, durumu anladı. medya durumu anladı. Yani durumu e, yalan haberleri bilinçli yapan da var. Da var evet. Medya durumu anladı bayak ayak bağlarıyla yapamıyor. Medyanın durumu biraz daha başka. Ama mesele şu. Medyadaki bu suskunluk, bu görünürsüzlük söylentinin tıraşını arttırıyor. Şu halde Twitter gibi bir Olağanüstü bir sosyal ortamda siz her türlü manipülasyonu geçtirebilirsiniz. Evet. Ölmemişi öldürür, ölüyü canlandırabilirsiniz. Dolayısıyla medya sahneye çıkmadığı sürece, gazeteciler ve haberciler bu realiteyi yansıtmadığı sürece siz ancak dedikoduyu değerlendirirsiniz. Dolayısıyla burada da medyanın o rolünü üstlenmesi gerekir. Ve eylemleri sahiden taraflarıyla ve taleplerle beraber yansıtması gerekir. Aksi takdirde sadece sosyal medya, bu önemlidir ama sadece sosyal medya bağlı kalmış bir haberleşme düzeninde kirliliğin, enformasyonun, manipülasyonun önüne geçemeyiz biz. Evet. Sonunda burada ve e, bu eylemleri beklemediğimiz boyutlara taşıyacak e, dedikoduları ve söylentileri bilgiymiş gibi dolaşıma sokarız. Korkunç olan da bu olur. Peki medyada e, şimdi bahsedilen bir şey var. Korkunç bir baskıdan bahsediliyor medyanın üstüne. Yani bugüne kadar her zaman vardı e, bu kadar ana akım medyanın hükümetin güdümüne gitmesi zaten hep söylenen şeydi ama bu olaylardaki bu suskunluk böyle net bir şekilde e, Reyhanlı hadisesindeki gibi bir e, yayın yasağına benzeyen gayri resmi bir baskımı söylenen bir şey mi söylenen bir şey, yani bir şey yani. midir yani Reyhanlı'da bunun ne, net bir şekilde ne? gördük açık açık söylendi oradan ses evet. haber gelmeyecek o şey yokmuş gibi ya. davranılacak bu olaylar karşısında da böyle net bir tutum var mıydı yoksa bu medyanın kendi seçtiği bir suskunluk muydu? ya bu bu iki türlü bazıları zaten e, doğrudan öf, siyasal olarak akıpleşiktiler yani bazı kanallar böyle zaten bir diğeri ee, artık doğrudan bir yerden telefon gelmeden de telefon gelmiş gibi kendiliğinden harekete geçen e, yayın organı yöneticileri var fotosyonler Otosansörün... var Evet evet yani bunu yazarsak görüntülersek başımıza iş geliyor diye e, kavramış bellemiş. Şimdi de onu uygulayanları var yani bu bazı kanallar bazı televizyonlarda böyle hareket ediyor Bazıları ise geçmişte deneyim dedi acı içinde deneyim dedi. Ee, olan olduğu gibi aktarmanın cezemesini şirketler başka yollarla çektiler, başka bedellerle çektiler. Dolayısıyla e, medyanın medyanın ki e, birden çok sebebe dayanan bir ayak bağ bunu, bunu bunu bunu siyasal iktidarla ilgili e, temel bir sorundur yani bu evet e, korkan medyanın korkusunda haksız olmadığını biliyoruz bir taraftan ama e, artık yani olaylar bu basit 28 Şubat soruşturmasından bahsediliyor Yok. ve duruma göre tutuklanacak insanlar güncelleniyor son 5 yıldır çeşitli davaların işte Ergenekon e, ve paralel davaların sürekli sivil ayaklarının oluşturulacağı ve bu sivil ayaklarında da gazetecilerin de olacağı yazılıp çiziliyor Şimdi sürekli tutuklanma altında olan bir baba halinden ediyoruz biz. Ee, ve her an her kitlesel eylemde bunun bir bunun özellikle medya tarafından kışkırtıldığı yönünde hükümet cephesinden ya da onun gazeteleri cephesinden sürekli yayın yapılan yayınlardan söz ediyoruz. Bu korku altında yapılabilir mi gazetecilik? Peki. İsmail çok teşekkür ederiz ama e, veda etmeden önce etem Sarı Sülük'le ilgili bir bilgin var mı? Ankara'daki bu kardeşimizle ilgili. E, çok orada da bilgi kirliliği var. E, senden doğrusunu öğrenebilir miyiz? Var mı bilgin? Metin Bakkalcı'nın dün ben bizzat okumadım. Metin Bakkalcı'nın Türkiye İnsanları Vakfı yönecesi Metin Bakkalcı'nın dün bu çocuğun beyin ölümünün kes, kesin işte yönünde bir açıklamasının olduğunu gördüm. Ancak bunu bizzat konuşabilmiş değilim. Bugünlerde de doğrudan konuşmadan, ilgili sene etkisiyle konuşmadan haber yapmamaya çalışıyorum. Ee, sadece bu kadarını söyleyebilirim. Tamam. Peki. Çok teşekkür çok ediyoruz teşekkür İsmail Bey. Çok teşekkür ederim. Her zaman Çalışmalar açık mikrofonlarımız. Olamaz. Teşekkür ederiz katıldığın için. Kolay Sağ gelsin. Güzel görüşürüz. arkadaşlar. Ee, yine bir ara verelim. Bir soluklanalım. Ondan sonra yayınımıza devam edeceğiz. Ee, bir iki bağlantımız daha olabilir. Hı hı. Arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Onu da dinleyicilerimize hatırlatalım. Modern Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tüde devam ediyoruz 9.42 oldu saatimiz ee, İsmail Saymaz bizimle birlikteydi İlerleyen dakikalarda bir, bir iki telefon Bağlantısı daha alma ihtimalimiz var ee, Ulaştığımız isimler e, Güvendiğimiz isimler e, Medyadan Bilgi kirliliğine katkıda bulunmamak adına şeyleri tam öğrendikten sonra bize katılmak istediklerinden onları anlayışla karşılıyoruz. Bir şeyin altını çizelim burada bir kez daha. Olan biteni en ince ayrıntısına kadar anlatacağız. Yani hiçbir şey gizli kalmayacak. Bu polis şiddeti de gizli kalmayacak. Olaylar sırasında belli kesimlerin tavrı da Sessiz kalmayacak olaya yaklaşan yangına körükle giden e, alaycı küçümseyici e, yorumlarla bu e, protesto gösterilerinin şiddetini artıran isimlerle de e, medyadaki ya hafif, isimlerle ya hafif, hafifletenlerle şey, de hafifletenlerle evet. de başka yere çeken isimlerle de hesaplaşma devam edecek. E, bu belki de e, sadece bir özgürlük arayışı değil yeni bir medya arayışının da e, başlangıcı olacak. Yani medyanın da e, silkinlik kendine gelmesinin e, artık doğru düzgün halkın taleplerine cevap veren bir hal, e, ha, habercilik yapmasının da evet. e, öncüsü olacak diye umuyoruz. Yeni bir medya arayışı e, olabileceği görüldü. Yani evet. bence bu ortaya kondu. E, çünkü dün e, röportajdan sonra Habertürk'ün önünde bir protesto gösterisi olduğu e, da haber olarak geldi. İnsanlar e, kanonun önüne gitmişler oturmuşlar. E, alkıştı protestolarını yapmışlar e, yani bu şekilde bir e, tepki olacağı da e, görüldü zaten dünkü röportajı sen izledin mi ya da sonradan dinledin mi bilmiyorum ama yani e, Fatih Altaylı'nın o... dünkü röportajın e, burada Fatih Altaylı'nın da katkısı var ama başbakan esas üstü bunun katkısı var dün olayların şiddetlenmesinde çok etkili olduğuna inanıyorum herkes de aynısını sırada evet. büyük ihtimalle Tabii. yani e, bir sağduyulu sese bir böyle e, sakinleştirici yoruma ihtiyaç varken üstüne üstüne gitmek hatta orada işte bu taksim caminin gündeme getirilmesi de pek çok yorumcuya göre olayları başka bir boyuta çekmek için yapılmış şey kimsenin taksimde camiyle ilgili alıp veremediği yok. Yani ama işte bunu gündeme getirirsek belki protestolar cami karşısında bir protestoya dönüşür. Yani bazı kesimlerin bu olayları bildikleri olaylara çevirme çalışması var. Yani İsmail Bey'in söylediği şey bu başka bir şey. Beyaz Yakalıların özgürlük arayışı. Bunu alıştığı, alıştığı, mücadele etmeyi bildiği, nasıl bir söylemle yaklaşacağını bildiği bir hale çevirmeye çalıştığını görüyoruz insanların. Buna da izin vermeyeceğiz. Uh -huh. Bu yüzden zaten medyaya ihtiyaç var. Bu yüzden bilgiye ihtiyaç var. Bu alışılmış bugüne kadar yaşanmış olaylara benzemiyor. Başka bir şey var ve bunun çarpıtılmasına da izin vermeyeceğiz. Gerçek bilgi, yaşanan şiddetin boyutlarını hepsine anlatacağız. Yaşanan şiddeti birebir bir şahit olmuş Hediye Gökçe attığımızda. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Ee, dün sen çok aktif bir şekilde e, avukat arkadaşların olayların içindeydin. Ben e, hakikaten korkuyla okudum senin yazdıklarını. Evet. E, şimdi bize bir süreci anlatır mısın? Dün gözaltılardan sonra neler oldu? Neler olacak? E, ya da gözaltılardan sonra hatta. ne zaman sizin haberiniz oldu? Nasıl ulaştılar? Ve bundan ee, sonra ne olacak? E, şimdi biz dün Ankara Barısı olarak e, CMK merkezinde adil yardım masası kurduk. Aslında ilk başta amacımız e, hukuka aykırı işlemlere maruz kalan vatandaşlarımızın şikayetlerini almaktı. E, onlar adına şikayetleri alıp sonra suçlu bulunacaktık. Bu şekilde bir masa oluşturuldu dün Ankara Barısı'nda. E, ama daha sonra e, özellikle bu Kızılay AVM'deki gençlerin Gözaltına alındığı haberleri gelince e, direkt isimleri alarak gözaltına alınan arkadaşların isimlerini e, avukatlarımızı emniyete yönlendirmeye başladık e, ve çok fazla isim geldi. Yaklaşık en sondan saat 3'te ayrıldığımda 450 civarında gözaltı ismi gelmişti bize. Hı hı. E, yaklaşık 100-150 avukatımız da e, emniyetteydi. İlk başta avukat arkadaşlarımızı emniyete almadı polisler. Ee, i̇lk önce isim istediler isimleri ulaştırdıktan sonra spesifik isim istediler çünkü kim için geldiniz diye soruyorlar eğer isim vermezlerse içeri almıyorlarmış ee, daha sonra isimleri ulaştırdık ee, ona rağmen almamışlar ee, en son avukat arkadaşlarımızın ifade için emniyete girdiğini öğrendim. Ee, Herhalde ilk başta Ali'yi götürüyor arkadaşlar. DART olup olmadığına ilişkin rapor alındıktan sonra ki normal prosedürde de budur zaten. Daha sonra da ifadeleri alınacak diye duydum. Bazı arkadaşlarına direkt kimlik tespitinden sonra bırakılacaklarını duydum. Şu anda kesin bilgi ben de alamıyorum. Emniyetteki arkadaşlarıma ulaşıyorum. Sürekli telefonları meşgul. Kesin ve net bir bilgi alırsam bu konuda tekrar bilgilendirme yapacağım. Twitter'dan da Yayınızda olursanız hala yayına da bağlanabilirim. Ee, ama dün çok kötü şeyler yaşadık. Ee, dediğim gibi bu şikayetçi arkadaşlar bize gelemediler yaralılar. Biz onlara gitmek için meşrutiyetteki karanfildeki mülkeller birliğine gittik. Ee, mülkeller birliğinden dağıldık. Bazı arkadaşlarımız mimarlar odasına bazıları diğer kafelere gittiler yaralılara ulaşıp şikayetlerini alabilmek için. O sırada kısırıldık. Polis yaralıların olduğunu bildiği halde Mülkeliler Birliği'ne gaz bombası attı. Ee, Barolar Birliği Başkanımız ve milletvekillerimiz içeride olmasına rağmen e, bilerek hedef gözetilerek gaz bombası atıldı içeri. Ee, çok çok kötü olaylar yaşadık. Ee, bu şekilde ama yine devam edeceğiz hukuk aykırı işlemlere karşı e, mücadele etmeye. E, bugün yine baromuz çalışıyor, CMK merkezimiz. Dediğim gibi isim önemli. İhfarlar geliyor bana arkadaşlarımız e, gözaltına alındı diye ama isim önemli. Yani isim versinler arkadaşlar. E, baromuzun 416-2776'ın no oğlu telefonuna e, ya da Twitter'dan bana ulaşabilirler. Bu e, isimleri bildiriyoruz bize gelen. Peki yani orada altın çizmemiz gereken şey isimlerin net bilinmesi avukatların devreye girebilmesi için. Aynen öyle yani çünkü çok fazla gözaltı var ve biz de bunu biliyoruz yani sürekli Kızılay AVM'de gözaltına alındı arkadaşlarımız diye bize e, bilgi geldi e, biliyoruz görüntüleri de izledik e, haberimiz var ama işte dediğim gibi spesifik isim lazım bize ki avukatlar o şekilde gidebilsin Peki hediye yani, çiğdemi olabilir ee, yani kamu malına zarar verme vermeme e, durumu mu sorgulanacak nasıl orada bakılan şeyini ilk aşamada ya sanıyorum, ya çünkü ee... orada bir CHP milletvekili Nazlı Hakan'ın söylediği şey vardı. Herkes ee, protesto hakkını kullanmış ve kimse ee, kamu malına zarar vermemiştir. O yüzden de bu gözaltılar sona ermelidir diye söylediği bir şey var. E, hı hı. Avukatlar da bu yönde mi e, çalışıyorlar ve bunu mu anlatmaya çalışıyorlar? Evet yani e, muhtemelen terör örgütü üyeliğine de sokulabilir. Ee, hani toplu hareket edildiği için e, hani üye misiniz böyle bir örgüte diye de soruluyor sanıyorum. hani Hı -hı. Öyle duyumları aldık çünkü. Hı -hı. ilk başta gelen arkadaşlara herhangi bir örgüte üyeyim ya da değilim diye kağıt imzalatılmaya çalıştığını da duyduk ama tam e, netleştiremediğim bilgi olduğu için bilgi kirliliği de yaratmak istemiyorum açıkçası. Hı -hı. E, ama bu şekilde sorulduğunu duydum. E, yani temennim şu e, kimlik tespiti yapıldıktan sonra ve genelde GVT dediğimiz e, araştırma yapıldıktan sonra arkadaşların bırakılacağı yönünde e, bilgi almakta ama diyorum ya yani netleştiremedim Emniyetten bir kişiye ulaşabilsem Şu an emniyette olan kesin net bilgi vereceğim ee, Arkadaşlarım da şu anda Çok meşgul sanıyorum i̇şte Dediğim gibi ulaşamıyorum tamam. bir türlü ee, Ama ilk net bilgi Aldığım zaman hemen haber vereceğim ee, Yani ifadeyi ne şekilde alıyorlar Matbu bir şey var mıdır Ya da e, ne soruyorlar Bilmiyorum Ama tamam. e, şu anda terörle mücadele edeler. Yani terörle mücadele şubesindeler yani ifade... Ankara'dakiler öyle en azından onu biliyoruz değil mi ha, Evet evet Ankara'dakiler, Ankara'dakiler Yani terörle mücadele şubesinde Oldukları için muhtemelen O, o tarz bir şey yani terörle ilgili e, ifadeler alınacak tamam, Peki, düşünüyorum. peki Hı -hı. Hediye çok teşekkür ederiz Rica ederim. Dediğim gibi te, temiz bilgi aldığım zaman gerek Twitter'dan paylaşırım, sizinle de paylaşırım. E, gerek yayınlarla devam ederse ararım tamam. da. E, tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ederim. Teşekkür ederim. Sana teşekkür İyi ediyoruz. Tüm Biz ve size bu teşekkür ediyoruz. Bu... E, duyarlı davranıp yayın yaptığınız için. sağ ol Hediye'ye görüşürüz. görüşürüz Hoşçakalın. Hoşça kal. hoşça hmm, tüm avukatlar yani bu konuda çalışan, gönüllü çalışan tüm avukatlara da bu e, fırsattan teşekkür edelim. Ee, biz bitireceğiz birazdan programımızı ama e, yani bir tatil diye duyurmuştuk sizlere e, ama bu böyle e, devam ettiği sürece bizde doğru bilginin sizlere ulaşması adına e, bir şeylerin gizli kalmaması adına efendim e, nasıl diyelim çarpıtmaların karartmaların e, bu gösterilerle verilmeye çalışan mesajın başka yere çekilmesi hep söylediğim gibi programın başından beri söylüyorum bu, bu Alışıldığım, alışa gelinmiş protestolara benzetilmeye çalışılıyor bunun için sistemli de bir şekilde çalışılıyor ee, provokasyonlarla da bu gerçekleştiriliyor bildiğimiz e, alıştığımız olaylardan bir tanesidir işte bir grup çapulcu efendim ergenekoncu darbe hevestisi falan filan gibi e, şeylerle yaşanan şeyin çarpıtılmasına izin vermemek adına hı hı. E, sizlerle konuşmaya devam edeceğiz bilgileri aktarmaya devam edeceğiz çünkü bu başka bir e, Başka bir şey yaşanıyor burada. 2-3 evet. ee, tane şey kırıldı efendim e, reklam panosu indirildi diyerek başka tarafa çekilmesine de izin verilmeyecek. Ee, Kaldırım taşları bunu. söküldü belediye otobüsü ha, yakıldı. Yapmaya e, bunu başka yerlere çekilmesine izin vermeyen insanların da sesi olmaya devam edeceğiz. Dinleyicilerimizin de bizim e, şu anda ulaşabildiğimiz insanların da bugünden itibaren e, biraz da Gerçeklerin halka çünkü medyanın sustuğu bir yerde kimsenin olaylardan haberi yok hı hı. ne olup bittiğini bilmiyorlar biraz da e, yaşananları anlatmak gibi bir görevi var artık belki de bugünden sonra biraz buna da şey vermek lazım ağırlık vermek lazım çünkü çok ciddi bir şiddetle artık devam ediyor protestolara karşı müdahale evet e, bir, bambaşka bir şiddet bu yani sopalı adamlar ya polis şiddetinden bahsediyoruz bu sopalı adamların kim olduğu bilinmiyor böyle bir bilgi, bilgi kirliliğinde de e, kim olduğu konusunda e, binlerce yorum yapılacak o yorumlar tehlikeli e, o yüzden biraz şiddetin dozunun düşmesi için artık bilgilendirmenin başlaması gerekiyor ve sesin bir yerlere ulaşması bence olayların durulmasında da etkili olacaktır bir kez daha buradan e, yetkililere sesleniyoruz. Yani artık bu tansiyonu düşürecek şeyleri bir takım e, nasıl diyelim artık kendi ikballerini düşünerek tutuyorlarsa kendilerini uh -huh. yapmasın da bunu. Yani ben programda söyledik. Çok temiz bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Bu sokaklarda protesto gösteren insanlar çok temizler. Çok haklılar. Hiç kimsenin ufak tefek hesapları yok. İşte yani belediye seçimleriyle ...bunu ilişkilendirmeye çalışanlar... ...efendim yok sürece zarar vermek... ...efendim Esad'la ilişkilendirmeye çalışanlar... ...bin bir türlü hesabı yapan insanlar... ...burada e, iktidarın içinde bunu belediye seçimleriyle... E, ...bağdaştırmaya çalışanların... ...kim ne korktuk derdi vardır... ...ne şeyleri vardır... ...haberleri çarpıtanları kim ne ihale dertleri vardır... ...sokaklardaki insanlar böyle dertleri yok... ...koltuk dertleri yok... ...ihale alma dertleri yok para dertleri yok. Kendi özgürlükleri için sokaktalar. E, bu mesajın doğru iletilmesi için bundan sonra e, esas mücadelenin verilmesi gerekiyor. Çarpıtılmaması için, önüne geçilmesi için yaşanan acının, şiddetin boyutlarının halka e, doğru bir şekilde anlatılması ve kaydedilmesi için bir mücadele Hı. gerekiyor. E, bu kısma ağırlık vermek lazım. Biz de üstümüze düşeni yapacağız. Bir yandan da e, yani umarız ki bugün e, artık duyum mesajı vermesi gereken e, yetkililerden e, yalan dolan bir kenara bırakılarak sağduyu mesajı verilmesi e, gündeme gelir. Daha doğrusu sağduyu mesajı verilir. Yani Çünkü bu birinin görevi. Bunu yapması gerekenler de belli. Kimlerin yapması gerektiği. E, bu mesajlar e, verilsin ve buna yönelik artık bir şey yapılsın. Yani bir hareket de e, yapılsın. E, ama yine de yani benim tahminim yakın zamanda yine sağduyulu olacak e, kişiler sağduyum mesajı verecek kişiler şu anda yine sokaklarda olan o temiz insanlar az önce senin söylediğin e, o, yani hepimiz aslında hepimiz de buna dikkat edelim e, bilgi kirliliği çok önemli çok e, farklı şeylere yol açabilir farklı sonuçlara yol açabilir buna dikkat edelim ve sağduyulu olalım yani e, sağduyu sağduyu diyoruz ama artık içi boşaldı çünkü yani sağduyu şeyi yapan yok Yok, yani mesajı evet. veren yok, e, bu yönde konuşan yok, e, dürüst olan yok e, yetkililerden, yetkisi olanlardan. Umarız, hani şaşırırız ve tahminlerim, benim tahminim e, yanlış çıkar. Bugün içerisinde şaşırırım ve e, bir adım görülür. Yani ilk önce bu yetkilerin... Bir adım atılır ve bu adım görülür. Sağduyu mesajı vermek için de olanı biteni bir kez daha düzgün anlamaları lazım yani e, meseleyi işte particilikten çıkarıp meseleyi e, seçimlerden çıkarıp hükümete karşı bir e, isyan efendim darbe çağrısı olarak değerlendirmekten çıkarıp ilk önce tüm çıplaklığı ile bir anlamaları lazım o sağduyu mesajının doğru bir mesaj olması lazım yani e... ben anladıklarına inanamıyorum ya medyanın Anlamadığına zaten inanmıyorum medyadaki Vallahi, insanlar akıllı insanlar ee, ama e... medya anlatmamıştır anlamıştır anlatmamıştır da ben e, iktidarın içinde e, hala anlamamış olanlar yani yapılan açıklamalardan başka türlü sonuç çıkarmak mümkün değil yani bunu e, işte muhalefet partisinin bir organizasyonu olarak gören insanlar falan filan bu, bu ama değil. tamam bu, artık öyle parti değildir değildi. tamam yani... tamam öyle değildir muhakkak anlayan vardır ne olur anlayanlar Anlayanlar anlamayanlara anlatsın yani. Ya, evet. sesini çıkartsınlar. Hani ee, bu işi doğru analiz etmiş olanlar vardır muhakkak ee, ve 2-3 adım geri çıkarak şöyle bir baksınlar, analiz etsinler ve o anlamayanlara, anlamak istemeyenlere veya gerçekten zor anlayanlara bir şekilde anlatsınlar yani kim olursa olsun alt üst yapılanmadı artık nasıl bir e, organizasyon şeyi yapısı varsa üstü de olsa anlatsın. Yani bu beklentimiz bu. Umarım şaşırırız. Umarız şaşırırız hakikaten de, de şey yani, e, Ne kadar şaşırsak da e, Bir kez daha söyleyelim Gerçekleri doğru düzgün anlatmaya Yaşananları gerçek boyutlarıyla e, aktarmaya çalışacağız biz Elimizden geldiğince sesimiz duyulduğunca Ve anlatması esas anlatması gerekenlerin de Görevlerinin başına gelmesi için e, Gereken tepkiyi koyacağız Medyanın suskunluğunun sona ermesi için e, Gerekenleri yapacağız Umarıyoruz artık daha fazla e, Olaylar büyümeden daha fazla insan Korku dolu geceler geçirmeden de, e, Bu olaylar Mesajlar ulaştırılmış bir şekilde Son bulacak çünkü e, Sokaktaki olaylar bittikten sonra esas başka Bir şey başlayacak o zaman işte evet. insanların e, demokratik Bir çerçeve içinde sokaktaki Olayların da demokratik çerçeve içinde evet. olduğunu Hemen söyleyelim yani bu e, Hiç çarpıtılmasın Yıpratılmasın insanlar polis gaz atana kadar ne bir şiddet eylemine bulaşmıştı. Ne bir taşkınlık yapıyorlardı, ne bir şey yapıyorlardı. Ne kaldırım taşı söküyorlardı. İlk olayda Ankara'da Gezi Park'a destek olayında Kulu Park'taydık. İlk defa yani Ankara'da Kulu Park'ın eylemlere sahne olması diye bir şey yok. Bu bile yani Kulu Park sakinlerinin eylemiydi. Bu önemlidir. Yani e, bu bile bir mesajdır aslında. Kulu Park bugüne kadar eylemler için buluşulan bir nokta değildi ama o e, protestoya katılan insanların gittiği, buluştuğu, bir meydan yerde. olarak kabul ettiği bir yer olduğundan akıllarına başka bir yer gelmediği için gittikleri bir yerde. Gerçekten de e, güne kadar böyle şeyler kalkışmamış insanların ilk aklına gelen yerin Kuğlu Park olması da bir, bu hareketin, bu protestonun e, farklı bir şey olduğunu gösteriyor. Bunları doğru okumak, doğru değerlendirmek Ankara lazım. Ankara Üçlerle, işte Kauski'yle yan yanaydı ve doğum o gün Kulu Park'ta. Yani böyle bir, e, benim gördüğüm başka şeyler de var. Çok e, var canım. Yani şu da var. İşte yok efendim süreç çok güzel devam ediyor buna zarar vermek için yapılıyor bu bir taraftan da süreç boyunca eleştirdikleri işte Kürt hareketiyle yan yana olan insanlar vardı ilk defa yan yana geldiler bir taraftan da böyle bir bugüne kadar birbirini hiç anlamaya çalışmamış hiç yan yana gelmemiş kesimden insanlar bir araya geldiler ve çok farklı olmadıklarını gördüler böyle bir birleştirici tarafı da vardı keşke bu, bu noktada bırakılsaydı da bu kazanımla devam, devam etseydi. Sadece bunu konuşuyor olsaydık. Bu, bu kazanım bile aslında bu bir araya geliş bile bir çevreyi ürkütmüş ve sırf bu yüzden bu olayları bildikleri, alıştıkları evet. boyuta çekmeye çalışmış. Bunları terörist gibi konumlandıracak bir yapıya çekmek için provokasyonlar yapılmış olabilir. Bunlar hep spekülasyon tabii söylediklerimiz ama değerlendirilecektir. Kanıtlar, videolar, efendim işte binlerce fotoğraf var. Bunlar Görsünler işte yani senin söylediğin şey, Ankara'da yaşayan insanların bunlardan haberi yok. Yani televizyona açan bakan insanlar Güllükülistanlık hayatın devam ettiğini, efendim güzellik çalışmaları'nın yapıldığını görüyorlar da böyle olmadığını e, anlatma zamanı geldi. Evet. Ve e, artık sokakta değil evlerde. Yani bilmiyorum gençler varsa dünkü şiddet yaşadıktan sonra sakin durmak, soğukkanlılıkta hareket etmek kolay değildir. Yani oturduğumuz yerden konuşuyoruz. Hissiyle bize yaklaşıyorlardır belki ama e, şiddetin boyutları çok arttı. Yani e, geri dönüşü olmayan yere gitmeden önce geri çekilmek lazım. Hı hı. E, olan biteni doğru anlatmak lazım. insanlara anlatmak lazım. Çünkü bu sokaktan ulaşmıyor gibi görünüyor. Bu medya, bu sesi ulaştırmayacak. Bu sesi ulaştırma görevi de sokaklarda olan insanların artık yapması gereken şeyler. Ee, sosyal medyayı mı kullanırlar? Gidip arkadaşlarını birebir mi anlatırlar? Gazetelere e, televizyonlara e, baskı yapıp haberlerin gerçeği şekilde yayınlanmasını sağlarlar bilmiyorum ama başka bir boyuta çekme zamanı geldi. Ee, daha fazla korku dolu gece yaşanmaması için. Yaşamayalım Yaşamayalım. Yani Türkiye'nin eee aslında sadece Türkiye ile sınırlamayalım bunu. Dünyanın iyi kalpli ve vicdanlı insanlara ihtiyacı var. Ee, ne olursa olsun e, bu iki e, şeyden vazgeçmemek lazım. Yani vicdanlı olmaktan. Gerçi vicdanlı olmayan adam da bilmiyorum. Yani bir düşün düşünerek vicdan sahibi olabilir mi ama e, o yüzden bundan vazgeçmemek lazım. Sokaktaki o temiz insanların e, sürekli düşünmesi lazım. Çünkü düşünerek zaten sokakta bir araya geldiler. O temiz insanlar, az önce bahsettiğimiz insanlar. Umarız da böyle olur. Ama tabii yani bizi sürekli temiz insanlara buradan bir şeyler söylüyoruz ama herkes de sorumluluğunu üstlenmesi lazım. Kimin ne sorumluluğu varsa bu sorumluluktan da kaçmaması lazım. Siyasetçiler, iktidar, muhalefet, politika yapıcılar, politika koyucular, adli kuvvet, Kimse kim? Yani herkesin sorumluluğunu üzerine alması lazım. Umarız bugünden sonra da böyle olur. E, yetişkine yakışır şekilde e, herkes sorumluluğunu alarak devam eder ve davranır. E, biz bitireceğiz. Fulya da Fulya gelecek değil mi? E, bu çerçevede Sizlerle birlikte olacak sevgilinizi. Adli tıpta salı verilme oluyormuş bu arada. Hediyeden e, aldığımız bilgiye göre adli tıpta gidiyormuş, götürüyormuş gözaltındakileri. E, Teröre mücadele, ondan sonra da e, salı verilme oluyormuş. Umarız da böyle devam eder. Böyle devam Ahmet. etsin. Ee, yarın daha güzel bir sabahda e, buluşmak dileğiyle. E, hoşçakalın sevgili dinleyiciler.